Seyfettin Gürselle Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin, merhabalar. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın. Evet, dün de birazcık konuşma fırsatı bulduk. Önemli bir, yani bizim yorumlanmasının önemli olacağını düşündüğümüz, sana da sorduğumuz bir gelişme oldu dünyadaki aşırı zenginlik serbetlerinin e, yani 300'ün üzerinde ekonomistin milyoner iş insanının ve seçilmiş siyasetçilerin G20'de zenginler toplantısında Hindistan'da düzenlenen evet. aşırı çok serbetlerin çok düzenleniyor evet yani başladı bu bu e, devam edecek üç gün sürecek herhalde Cuma Perşembe Cuma Cumartesi galiba yanılmıyorsam G20 toplantısı oranın e, oraya bu aşırı servet dünyanın en zengin insanların biriktirdikleri se aşırı servetler ekonomik ekolojik ve insan niyet açısından büyük bir felakete yol açtı bunu mutlaka belgilendirerek dur durdurmak gerekir diyorlar ne diyorsun Tabii ki çok şey çok önemli bir konu yani birçok açıdan şimdi tabii kısaca kendi ifadelerini kullandım bu çağrıyı yapanların. Tabii şunu vurgulayayım ben istersen bir önce bilgi açısından bu 300 imzanın içinde tabii eski devlet başkanları var az sayıda 18 65 iktisatçı var bu normal. 108 tane de seçilmiş şey var, temsilci, milletvekili, senatör falan filan. Fakat 120 tane de milyarder var. Yani buna birazdan geleceğim. Bunu saat en azından bu aşırı zenginlerin bir kısmı da gidişatın tehlikesini ve yol açabileceği sorunları e, görmüşler ve e, Bizi vergilendirin Diyorlar e, Burası ilginç e, Şimdi bir kere şöyle söyleyeyim Bu işte ultra e, Wealthy mi e, İngilizce tam diyorlar ya da ultra rich e, Aşırı diye çevirebiliriz Haklısın Bu e, aşırı zenginler derken Birkaç milyar dolardan bahsetmiyoruz Yüz milyar Dolarlardan bahsediyoruz Yani her evet, Serveti neredeyse bu mertebelerde son 10 yılda. Hatta tri trilyon on, dolardan da bahsediyor olabiliriz yani. Toplanda 2000 trilyon dolar belki içlerinde bir kaç iki trilyonu bulmuştur ama son 10 yılda bu şeyde ortaya konuyor çağarda da hesabı yapılmış yani tahminen 5,6 trilyondan bu en tepedeki yüzde 11,8 trilyon dolara yükseldi. Yani, şimdi, bir de tabii bunu aşağı yukarı biliyorduk. Daha doğrusu son 40 yılda malum Thomas programda da çok bahsettik. Ayrıca çok konuşuldu. Thomas Piketty'nin o ünlü kitabında zaten son 40 yılda nasıl muazzam bir servet eşitsizliğinin ortaya çıktığını ortaya koymuştu. Bunu biliyorduk. Ama covid 19'un bu eşitsizliği iyice çürürden çıkardığını yeni öğrendik mi? Bence ben anı yeni öğrendim. Bu gidin çok 2020'den 2022'ye, yani sadece iki yıldan bahsediyoruz. Ilave servetin bu iki yıl arasında küresel düzeyde, dünya düzeyinde tabi servet arttı tamam. Bu artan servetin düştü ikisini en tepedeki yüzde bir kapmış. ve evet, bu tam bir buçuk trilyon dolar ediyor. <gülüyor> evet. iki yıl 730 gün yapar. Böldüğün zaman 7.30'a her gün her gün 2,1 yani ortalama her gün 2,7 milyar dolar artıyor. Yani şimdi her, şunu gün. Evet. her gün düşündüm Her gün 2,7 milyar dolar. Şimdi şunu düşündüm yani şu bu trilyon dolar demesi kolay. Milyar dolar da kolay. 100 milyar dolar ne anlama gelebilir bir servet? Hatta 1 milyar dolar servet ne anlama gelebilir? Düşündüğünüz zaman Allah benim ufkumu aşıyor. Açıkar bir dinleyiciler de bir düşünsünler. 1 milyar dolarları olsa ne yaparlar? Bu ömürleri boyunca yemeyecekleri çok açık. Yani çok sanat meraklısı belki çok pahalı tablolar olup evlerine koyarlar. Çok büyük köşkler. Yaptırırlar orada yaşarlar Üstelik yat alırlar yani Tabi lüks araba kurmanırlar bu. Ama Ne yaparsan yap Bu bin doların Yüzde olduğunu zor yersin ee, Ama şimdi 10 20 30 40 100 milyar dolar belli ki bu Şey yani Bir sonraki kuşağa buna geleceğim Bir sonraki kuşağa bırakılacak bir anlamı da yok bunun. Ee, Nasıl peki Bu servis nereden çıkıyor yani bunlar çok yüksek gelirli mi? Esas olarak değil tabi gelirden değil. Baştan büyük paralar kazanılmış haklı haksız o ayrı bir konu. Ee, yani tabi ultra zenginlerin içinde biliyorsunuz internet dünyasının işte büyük e, şirketlerinin e, patronları da var. Onlar bir mucitler aslında. Şey geliştirmişler, bitiş tutmuş yeni teknolojiler. Ee, sonuçta, laf uzatmayayım, bunun kaynağı servet kazançları. Bu şu demek, yani sermaye, serbens kazançları diyorum, özür dilerim, sermaye kazancı bu. Yani bir sermayeleri var, onlar şirket hisseleri esas olarak. Ve Bu hisseler değer kazanıyor. Neden değer kazanıyor? E çünkü gelecekte bunların devam edecekleri yüksek karlar etmeye vesaire diye daha az ülkeye zenginler daha orta boyatta küçük boy zeytinler bu hisseleri alıyor, hisse değerleniyor, değerlendikçe oturdukları yerde bunların da seryetleri artıyor Özeti bu. Şimdi bu kazançlar tabii sermaye kazançları bir kere çok az vergilendirildi üzerinden bir hesap yapılmış ortalama yüzde on sekiz. %18 tabii gelirin gelir vergisinin çok altında gelir gelirlendeki verginin oran olarak. Bir de miras vergisi son derece düşük. Mektupta da, bu çağrıda da buna da gönderme yapılmış. Çok ilginç. Tüm dolar milyarderlerinin yarısının bir sonraki kuşağı 5 trilyon doları vergisiz devredeceği belirtiyor. Şimdi hem bir taraftan artıyor. Bu, bu, bununla hani bir şey de yatırım yapalım bilmem ne artık öyle bir olanak yok. Bunlar yapılmış. Durduğu yerde işte çok karlı yatırımlar olduğu için, karlı e, faaliyetler e, olduğu için, firmalar olduğu için hisseleri değer kazanıyor. Değer kazandığı için servete servet ekleniyor. Trilyonları e, geçiyor neredeyse. İşte son iki yılda iki trilyon Aa, bir buçuk trilyon durduğu yerde 60 serbest. Şimdi aynı dönemde Covid'de, tabii mesela sadece bunlar zenginleşiyor, tamam zenginleşiyor da, aynı dönemde müthiş bir yoksullaşma yaşandı Covid-19 yüzünden. Bunu da vurguluyor mektup. Diyor ki derin yoksullukta patlama oldu diyor. Doktor, yüz milyonlarca insan yani bunların kimisi yoksul değildi, kimisi yoksuldu ama yüz milyonlarca ilave derin yoksul. Yani bir kısmı açlıkla mücadele ediyor, bir kısmı sürünüyor ee, ve tabii bu büyük bir göç dalgası da oluşturmaya başladı e, dünyada. E, bir taraftan iklim buna e, burada söyleyecek bir şeyim yok. Siz zaten getirince anlatıyorsunuz, herhalde şeyden de bahsettiniz, Naza en son... Yaptığı açıklama, işte hakikaten bu küresel ısınma ve yaptığı e, gün değişikliği etkileri artık tartışılacak hiçbir taraf kalmamış hızla gidiyor. Ee, evet, bu, elden kötü Yani şeyde, e, şey de söylemişler yaptım. çok sadece 2023'te seyfettin milyarderlerin servet yükselişi dünyanın en zengin 500 kişisi de 850 milyar eklemişler toplam refahlarına. Evet. Sadece ilk 6 İş. ay içinde. Yani 1 trilyon, evet. 1 trilyon 700 milyar dolar ek 2023'te çıkacak böyle giderse de. Yani hakikaten inanılır, inanılır gibi değil. Şimdi neden tabii bu mektubu yazıyorlar özellikle milyar yerlerle. Yani şimdi bir tarafta müthiş bir derin yoksullukta patlama oluyor. Iklim değişikliğinin acilen yani istenilen hedefler içinde bu şeyde artışını, sıcaklık artışı, ısı artışını, belli bir sınırın içinde tutabilmek için çok büyük paralara ihtiyaç var. Açıkçası bunu girmeyelim neden var? Çünkü burada özellikle yoksul ülkelere vesaire çok ciddi destekler gerekiyor tabi başka destekler de lazım teknolojilere destek vesaire şu bu tabi hatta yaşam tarzını da değiştirmek gerekecek bu, bu da aslında dönüyor dolaşıyor para gerektirecek vesaire e Şimdi e, bu servetler bunlar yapılmadığı takdirde bu derin yoksulluğun yarattığı göç vesaire şeyin tabi sosyal mevcut sosyal düzenin iyice yorundan çıkartacak. Büyük bir ihtimalle kaun sosyal ee, Bunu zaten vurguluyor ya, mektupta. bu. bu. Ee, bunun için yazmışlar. Diyor ki e, Pearl, bu mektupla ilgili Pearl, açıkçası ben ilk defa duyuyorum bu ismi. Biraz önce söyledim ya, buna imza atan yüzden fazla bu çağrı aslında dolar milyarları var. Bunlar bir organizasyon da kurmuşlar. Şimdi işmini hatırlamıyorum. Bu Pearl bunun Morris Mor Pearl. Evet. evet. Bu BlackRock adlı dev yatırım fonunun eski yöneticisi e, diyor ki verdiği bir demeçte zenginle yoksul arasında giderek büyüyen uçurum küresel ekonomiyi istikrarsızlaştırdı, Aşırı politikaları güçlendirdi. Ve e, sosyal düzenimizi Yıprattı diyor. Aslında yıprattı bana çok hafif geldi. İngilizce Tufrey. Ee, yani baktım sözlükten yıprattı diyor. Yıpratmak diyor Tufrey'e. Ama ben olsam temellerini oyuyor derdim. Ee, şey burada tehdit. Şimdi bir kaosa sürüklendiği zaman sosyal e, kaosa dünya e, çeşitli nedenler bir araya gelince. Ki bu çok ciddi bir tehdit. Bu servetlerin de bir anlamı kalmış. Bence esas bunun belki vurgulanması lazım. Çünkü dediğim gibi bunlar sermaye kazançları oldukları için bu sefer bu hisseler, değerler yani şirfalarının, hisselerinin değerleri baş aşağı gider böyle bir ortam. Bu 11 işte trilyon, 12 trilyon dolar bir bakmışım birkaç yıl içinde 3-4 trilyona inmiş. Tabii bu da as para değil ama bir kısmında bir belki sıfırlanmış. Onun için anlamsız absürt bir durum var. Ee, bu bakımdan çok haklı bir çağrı bu. Ee, bunları vergilendirin diyorlar. Hatta bizi vergilendirin. Devam ediyor. Yani aşırı zengin bir kişi olarak ve büyük servet sahiplerinin kurduğu bir örgütün temsilcisi olarak G20'ye bizi vergilendirin diyorum diyor. Ee, çünkü bunu farkında bir kısmı. Yani anlamı yok. Ee, bu servetleri bu şekilde orada e, hisse senetleri değeri olarak yatıyor olması Bunların bankalarda nakit de değil bunlar yani Nakitleri vardır tabii öyle Herhalde 5-10 milyon dolar nakit tutuyorlardır ama e, Dolayısıyla çok mantıklı yani rasyonel bir şey Uzun vadeli düşündüğü zaman insanlığın geleceğini e, Bu çok rasyonel bir çağrıcı Rasyonel bir talep daha doğrusu bir mektupta şey de söyleniyor. Yani bu kolay değil ama değer diyor. Buna kafayı yormaya ve yapılabilir diyor. Bunu ya mutlaka düşünülmesi lazım. Çünkü bunu sadece bunların vergilendirmek ibaret değil. Hani serbestlerini aşağı çekelim, kamu aktaralım. Bu paranın mutlaka şeye yöneltilmesi lazım. Dediğim gibi iklim değişikliğinin gerektirdiği işte harcamalara ve derin yoksullukla mücadeleye yönlendirilmesi lazım ee, bu, o zaman bir anlamı var ve rasyonel çok tabii e, herhalde soru şu bilmiyorum Sen sormadan e, ben sorayım g20 yapar mı bunu Evet <gülüyor> Hatta gündemini alır mı bilmiyorum bunu yani öbür gün herhalde duyarız ama e, büyük ya düşük ihtimal bence de düşük ihtimal yani bir de şunu ilave edeyim izninle seyfettin yani Oxfam bu yardım kuruluşu küresel iklim adaleti eşitsizlikler üzerine uzmanlı olan bir kuruluş Oxfam'ın son raporları geçen yıl yayınladığı rapor yani milyarderlerin bu aşırı zengin denen kişilerin Büyük servet birikiminin gezegene de son derece yıkıcı etkiler olduğunu rakamlarla ortaya koyuyor. Yani mesela bir milyarderin e, yani sorumluluğu gezegen, yani gezegenin ısınmasında, küresel ısınmadaki sorumluluğu, sera gazlarının artmasındaki sorumluluğu ortalama bir insandan bir milyon kat fazlaymış. Özellikle de bu uçuşlar özel jetlerle uçuşlar falanla evet. e, tabi sahip oldukları fabrikalar şirketler vesaire. Evet. E Muazzam bir fark var ya. Yani. Çünkü vergilendirsen daha hala bunlar 100 milyar dolar 10 milyarlarca dolar servete sahip olacaklar. tabii vergilendirmenin de zorunluluğu da şu. Biraz önce dedim bu bir gelir değil ki kaynağı geliyor bir sermaye kazancı. Ee, bu nakit olarak da tutulmuyor. Ee, nasıl vergilendirecek? Hani %20'sini verin desen dünyanın parası iyi olur ama o %20'ye ödemeleri için tabii hisse satmaları lazım. Servetlerine durumdaysa ki çoğu tabii hisseden ibaret. Ee, bunu sattığın zaman bunların değeri düşmez mi? Nasıl olacak? Yani zor iş. Bunun şeyde farkında tabi yapanlar da ama çareler bulunur kafa yorulursa yani önemli olan önce gündem almak bunu ama yani bu küresel ısınmada da böyle. Bunu şimdi burada tekrar e, konuyu açmayalım ama sen de söyledin şimdi adama ne diyeceksin özel jet kullanmamı ya da e, yaşam tarzlarını düşün e, ya da yoksul ülkelerde şeyin ne kadar geride olduğu hala çok düşük gelirdiler. Yoksulluk yüksek. E bunlar gelişmek istiyor. E gelişirken tamamen yeşil bir enerji kullanarak gelişmeleri mümkün değil eğer yardım edilmezse. Falan filan. Bir sürü böyle konu var. E, ve aslında göz göre göre bunlara çare bulamadığımız için göz göre göre bir felakete doğru gidiyoruz yani. Evet. Yani bu... Günün en önemli problemlerinden bir tanesi yani bu aşırı servetin birikiminin dünyanın en zengin insanları tarafından ekonomik, ekolojik ve insan hakları facialarını her ekonomik bir sorunda yaratıyor. Müthiş bir yoksullar e, ekolojik olarak da işte orman yangınlarından e, çözleşmelere kadar. Her şeyi yapıyor. Bir de insan evet. göçlerle beraber yani bir iki milyara yakın insanın göç etmek zorunda kalacağı gibi. E, aynen, aynen. Eğer böyle giderse bir durdurulamazsa bugün bile yani 80-90 milyon değil mi? Göç etmiş insan var gibi duruyor. E bu bile evet. ne kadar sorun yaratıyor? Ya bunu sen yüzde çarptığın zaman ne olur? Yani <gülüyor> İşte bu çöküntü ve çöktür zaman da bu servetlerin bir manası kalmıyor yani yok olacaklar buharlaşacaklar yani hakikaten bu tiket kitabında ya 19. yüzyıla geri döndük diyordu malum Sanayi kapitalizminin yükseldiği işte bir tarafta ancak yaşayacak kadar çalışacaklar geçim geçinebilen bir muazzam şey kitlesi yoksul köyler ve işçi Buletarya, öbür tarafta inanılmaz servetler birikti ve çok adaletsiz bir yüz yoktu. Sonunda nelere yol açtığını biliyoruz. Ee, yani benzer bir durumda bugün var tabii. Bu kırklardan sonra İkinci Dünya Savaşından sonra bir 30 yıl farklı yaşadı. Yani Kapitalizmde daha az eşitsizlik iş oldu. Ortasının yükseldi, işte ücretler yükseldi reel olarak vesaire yani gelir eşitsizliği servet eşitsizliği özellikle ciddi. Gelir eşitsizliği de öyle ama esas servet eşitsizliği ciddi ölçüde azaldı sonra iş çağrından 1970'lerin ortasından itibaren kopmaya başladı. Yüksek gelirlerde vergi oranları müthiş düşürüldü adım adım. Servet hiç vergilenmiyor zaten. Gittikçe birikti birikti. Miras vergisi neredeyse yok gibi bir şey çok düşük. Yani sonuçta böyle bir dünya çıktı ama böyle bir dünya aynı zamanda bir felakete doğru gidiyor. İşte bu, bu, derin yoksulluğun milyarları bulacak. Göç, iklim değişikliği. Hepsi bunların bir arada ve birbirini tetikliyorlar. Yani birbirlerini evet, tetikliyorlar. Canım. Birbiriyle bağlantılı krizler evet. yani çok çok başlı krizler evet evet peki yani bu konuyu tabii eline boyuna konuşmak G20'nin ne yapacağını da görmek lazım çok umutlu evet, olmak evet, için bir evet. sebep yok ama peki son bir bunun dışında bir soru bu enflasyonla ilgili orta vadede tek haneli enflasyona döneceğiz demişti Cumhurbaşkanı yardımcısı yeni bir açıklamada orta vadeli program ee, evet. bu ne ne diyorsun buna bir, bir iki cümlede yani şöyle daha gerçekçi bir program çıkmış durumda ya eskilere kıyasla diyorum çok açık bir şekilde Cevdet Yılmaz bu programı sunarken diyor ki sıkı para politikası uygulayacağız diyor verilen hedeflerde yani bir kere tabii şunu da söyleyeyim dehşet şu anda enflasyonunu herhalde çıkartıyor dinleyicileri. Biliyor Temmuz dokuz buçuk Ağustos %9. İki ayda %20 fiyat seviyesi arttı. Ee, şimdi Psikolojikmiş şey ama edeyim. tamamen. Tam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması vardı ya, ekonomik değil psikolojik enflasyon evet. demişti. Evet. <gülüyor> şimdi bu Anlatıyor kendine göre psikolojik. İşte birbirlerini kaza getiriyorlar diyor. Evet etiketleri yani şişiriyorlar diyor. diyor. Bilmem ne diyor ama Cevdet Yılmaz değil mi? Onun işte ekonomiden evet. sorumlu tayin ettiği Cumhurbaşkanı yardımcısı da diyor ki sıkı para politikasıyla bunu böyle düşüreceğiz diyor. Üstelik de 3 yıl olacağız Yıl sonu işte. beklentisi şey %65. %65. 2026'nın sonunda uçağı düşüreceğiz diyor. Şimdi evet. bu nispeten makul hakikaten sıkı söylediklerini yaparlarsa ama sıkı para politikası değil mi? Bir ekonomik politikası. Demek ki Cevdet Yılmaz'a göre enflasyonun nedeni ekonomiyle ilgili bir şeyler olmuş. <gülüyor> Böyle olmuş. E bunu psikoloji demiyor Cevdet Yılmaz. Yani bir türlü hmm. Erdoğan kendi yarattığı o absürt şey yüzünden um, Enflasyon teorisi sonucu ortaya çıkarttı değil mi hani faizle bir enflasyon düştü kuru evet. olacak ve Kur geçici onu da bir idare ederiz falan değil mi bunu işte bunu bunun sonunda da yaptı enflasyon muhalegeli demek ki ekonomik psikolojiyle ne ilgisi var ama bunu bir türlü itiraf etmek istemiyor tabii. yani bari hiç bir şey söylememek için. Daha iyi olur <gülüyor> ama neyse Kendi bir şey işte bir Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ama burada aa, Ekonomik olduğu sorunun Bizzat durup dururken yaratıldığı Çok açık Şimdi bunu indirmek için de Orta vadeli programda Makul bir şey yapılıyor aa, Adını söyle Bir dezenflasyon süreci Planlanmış Dediğim gibi ancak 2026'nın sonunda %8 yüzde yani %10'un altında düşüreceklerini iddia ediyor şimdi tabi şu var sıkı para politikasını ıı, hakikaten ciddiyetle uygularsan ki bu yetmez mali disiplinde beraberinde uygularsan evet bunu yapabilirsin bunun yolu mu bu zaten ama buna karşılık büyüme ne olur şu orta vadeli programda aslında o da nispeten gerçek çünkü şaşırdım baktığım zaman 2023'te 4,4 bekliyorlar bu yıl yani aşağı yukarı böyle olabilir ama 2024 %4 demişler, 2025 %4.5. Yani bu da o enflasyonla, mücadeleyle, sıkı para politikası o ne demektir? Yüksek faizler demektir. Onunla tutarlı ama %4'ü Erdoğan acaba gördü mü? Gördüğü ama ne düşündü? Çünkü %4'de yeterince istihdam yaratamazsın. Ee, evet. Yaratamadığı zaman işsizlik artar Nitekim işsizlikte de artışı öngörüyorlar 2024'te işsizlik oranında ama Az bir artış koymuşlar bence bana fazla olacak Hele 2025'te %4.5 bilmiyorum ee, ne diyor Bunu gördü mü ya da gördüyse ne düşündü Belki de dediler ki merak etmeyin bunu böyle koyduk Yoksa ciddiye alınmazdı bu program daha fazla olacak mı dediler. Bilmiyorum. Neyse. Takip okudum. edeceğiz. Peki. Süreyi de bitirdik <gülüyor> bu şekilde. Çok teşekkürler Sehbettin. Rica ederim. Görüşmek üzere. Ya da sonra görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.